ve son bebeğiydi Yaşını doldurduğunda Konuşmaya başlamış Ve söylediği ilk kelime Hayatta En çok sevdiği kişininki Olmuştu Anne Bebek Aynı bedenin bir parçası olduğunu idrak edemiyordu ama Onu canı kadar sevdiğini Ve onsuz yapamayacağını Çok iyi biliyordu Hele hele ya Rabbi Sütünü içtikten sonra onun sıcacık kolları arasında uyumak ve uyandığında yine onun başucunda onu başucunda görmek ne doyulmaz saadetti. Bebeğin bu mutluluğu fazla uzun sürmedi. Annesi onun masraflarını bahane ederek babasının şef olduğu bir bankada çalışmaya başlamış ve erkeklere taş çıkartan yaman bir iş kadını olmuştu artık yavrucak sabahları gözünü açtığında kendisini öpücüklere boğan gül kokulu annesinin yerine plastik kokulu bir ciklet çiğneyen ve dadı olduğu söylenen kara kuru bir kadınla karşılaşıyordu bu durumda bebeğin yapabildiği tek şey avazı çıktığı kadar bağırıp ağlamaktan ibaretti fakat gözüne dadıdan çok cadı gibi görünen o kadının kemikli parmaklarıyla attığı ustalıklı çimdikler onu doğduğuna bin defa pişman ediyordu. Bebek bir ay zarfında diğer çocuklardan farklı olarak ağlamamayı öğrenmiş ve annesine kavuşacağı saate kadar dadısıyla birlikte televizyon seyretmeye alışmıştı. Babası nüfus artışını memleketin geleceği için büyük tehlike saydığından, oldum olası bebeğe karşı soğuk davranır ve ara sıra uzaktan laf atmanın dışında ona pek yüz vermezdi. Bu yüzden yavrucak, tek tesellisi olan annesinin dönüşünü dört gözle bekler ve kucağına atılmakta gecikmemek için dış kapının yanında oyalanırdı. Fakat artık, Buran buran sigara dumanı kokan annesi gelir gelmez ev işlerine koyuluyor Ve onu alel acele doyurduktan sonra kendi odalarından çıkartıp yan odaya aldıkları yatağına bırakıyordu Bebek bu durumda yine ağlamamaya çalışıyor Ve eskiden anneciğinden duyduğu o güzelim ninnileri mırıldanarak uykuya dalardı Bebek iki yaşına bastığında Annesi ona kafes içinde zıplayıp duran bir muhabbet kuşu hediye etti. Artık yavrucak asık suratlı dadısının yerine onunla konuşuyor ve anne bankaya gitti, anne bankaya gitti diyerek şikayette bulunuyordu. Anne ve babası bu isabetli hediyelerinden dolayı yavrularının yalnızlık çekmediğine inanıyor, bu yüzden Yeni aldıkları arabanın taksitlerini kolaylaştırmak için tatil günleri de mesai yapıyorlardı. Kuş belki de ayrı bırakıldığı sevdiklerine kavuşabilmek gayretiyle günün birinde kafesin açık bırakılan kapsından uçup gitti. Son arkadaşını da kaybeden bebeğin onu yakalamak için uzanan elleri havada kalmış uzun zamandır dökülmeyen gözyaşları İnci daneleri gibi arda arda sıralanmıştı. Kuşun uçtuğu yöne doğru mahzun mahzun bakarken kuş da bankaya gitti diye mırıldandı. Kuş da bankaya gitti. İnsan sevgiyle doğar, sevgiyle büyür, sevgiyle yaşar. İnsanı canlı ve ayakta tutan en güzel, en kıymetli değerlerden birisi sevgidir. Fakat bu sevgi karşılıklı olmaktan ziyade... Karşılıksız olursa Daha da ayrı bir kıymet ifade eder İşte Annenin yavrusuna olan sevgisi İşte Peygamberin ümmetine olan sevgisi İşte Yaradanın Yani Allah'ın Celle Celaluhu Peygamberlerine ve kullarına Olan sevgisi Bunu çoğaltabiliriz Evet, yağmur belki nice kimyevi silsilelerden sonra semadaki nice patlamaların, çatlamaların, nice karışımların, oluşumların neticesinde yeryüzüne tane tane yağar ama yağarken yeryüzünden bir beklentisi yoktur. Toprak kendisine tevdi edilen tohum emanetini alır, belki bir tohumu çürütme pahasına binlerce tohum meydana gelecek, binlerce çekirdek meydana gelecek fideyi, fidanı kendi sinesinden, kendi bağrından yeryüzüne çıkarır ama toprağın da beklediği yoktur aslında bir şey. Bir koyun bağışlayın bir büyükbaş hayvan süt verirken yer, içer, süt verir. Onun neticesinde de beklediği bir şey yoktur. Arı yüzlerce binlerce çiçeklerden topladığı o özlerle ve saatlerce çalıştığının neticesi balı yapıp insanlara takdim ederken de bir beklentisi yoktur. İşte beklenti olmayan sevgi, karşılık beklenilmeyen sevgi, zannediyorum esas sevgi o olsa gerektir. Evet, kıymetli dinleyiciler. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müminin mümini sevmesi noktasında sevdiğini birbirine isar etmesi sevaptır buyurur ya hatırlarsınız onun için en önemli günümüzün kaybettiği değerlerden birisi Allah için sevmek o kadar muhtaçız ki o kadar kaybolan bir büyük değerimiz ki bu Allah için sevmek zira ehli iman İman eden insanlar birbirlerini Allah için sevmeli. Başka şey için değil. İşte o zaman peygamberler peygamberi veya peygamberlerin ufkuna ulaşır. O peygamberlerin hatemi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in gitmiş olduğu, izlemiş olduğu, takip etmişti. Takip etmiş olduğu yola girmiş sayılır. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanları Allah için seviyordu. İnsanlarla alakası Allah içindi. İnsanlara şu veya bu nedenden dolayı ayrıcalık göstermez, onlara ayrıcalık yapmaz. Sadece insanların insan olduğu ve kalbi münasebet çerçevesinde alaka duyardı o kadar çoğu ihtiyacımız var ki. Evet. Genel olarak peygamberler ve İslam'da peygamberlerin konumu diye bir bölüm var. Öyle ya. Peygamberimizi anıyoruz ama anmaktan daha çok anlamak önemli. İşte geçenlerde Diyanet İşleri Reisi'nin bir mesajında okuyunca çok hoşuma gitti şahsen peygamberi anmaktan öte anlamaya çalışmalı diyor biz peygamberimizi iyi anlarsak dünyayı da okubayı da anlamış olacağız bu problemler bizim önümüzde çözülemeyecek problemler olmuş veya olmaktan çıkacak inşallah o zaman Bu imtihanın başarılı geçmesinin yolu peygamberi anlamak, kitabı anlamak, Kur'an'ı anlamak, İslam'ı anlamak. Onun ötesinde de Rabbi anlamak. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında şunu düşünmemek lazım kıymetli dinleyiciler. Biz de hepimiz nefis taşıyoruz. İşimize gelen veya yapabildiğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hal ve hareketlerini uyguluyoruz. Onda problem yok. Ama işimize gelmeyen, nefsimize ağır gelen hususlara gelince ya bu zamanda da olur mu? Ya bu zamanda mümkün değil. Ya Allah Resulü 20. asırda gelseydi böyle yapmazdı. Daha bir de peygamberimizi kendi adımıza da şekillendiriyoruz. Senarize ediyoruz veya Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den bahsedince, ashab ı Kiram'dan bahsedince olur mu kardeşim ya, olur mu bu? Hele hele biraz da bir şeyler söyleyince hemen adam savunmaya geçiyor. Ya sen Ebu Zayl gibi ya, her şeyi de söylüyorsun. Şimdi Efendimizin hayatı kıyamete kadar gelecek bütün müminlere rehber olarak örnek olarak yol gösterici olarak yüce Rabbimiz tarafından yaratılmış, tanzim edilmiş, tertiplenmiş. beni Rabbi fa ahsana Beni Rabbim terbiye etti ama ne güzel terbiye etti. İşte bu noktadan sakın demeyin. Ya bu zamanda da o olur mu? Eğer kıyamete kadar ki zamanlar içerisinde, zaman dilimlerinde olmayacak, yaşanmayacak, yapılamayacak olsaydı Efendimiz yapmazdı, yaşamazdı. Allah da ona yaşatmazdı kıymetli dinleyiciler. Bunun için peygamberi iyi anlamak lazım. Zira peygamber yolunda, peygamberin davasında peygambere karşı hareket etmemek lazım. Peygambere isyan etmemek lazım. Peygamber'e muhalefet etmemek lazım. O nebiler nebisinin hayatını iyi anlamak. Sözle söylemek çok kolay. Herkes yapabilir, ben de yapabilirim, o bir de yapabilir ama onu yaşamak çok zor. İşte bütün mesele onu yaşamakta. Peygamberler yer küre ile gökler ötesi arasındaki irtibatı sağlayan, bedenleriyle insanların içindeyken, alemlerin Rabbi ile konuşup, aldıkları kelime ve işaretlerle, insanlara dünya ve ukba saadetine giden yolları gösteren, fevkalade den donanımlı varlıklardır. Hususiyetleri en genel manada, ısmarlama insanlar olmalarından kaynaklanır. Cenabı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de üçü ihtilaflı 28 tane peygamberin ismini zikreder. İsmi zikredilen bu peygamberlere bakıldığında bunların gelip geçmiş bütün peygamberlerin getirdikleri esasları temsil eden ve neş'et ettikleri yerler itibarıyla peygamberimizin bulunduğu çevrede yaşamış peygamberler olduğu görülür. Yani Cenab-ı Hak umum peygamberlerin mesajını bazı cami peygamberlerde toplamış, onları Efendimiz'e bir örnek olarak ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin lalü güher sözlerine bakıldığında da ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile son peygamber Hazreti Muhammed ala Nebine ve aleyhimusselam arasında gelip geçen peygamberlerin sayısının Kur'an'da sayılanlara münhasır olmadığı hatta 224 bin olduğu rivayet edilmektedir. Hatta hala işte bu peygamberlerden ala nebiyyine ve aleyhimusselam bazılarını bazılarına taftil etmiş bununla beraber istisnasız hepsini de özel ve üstün vasıflarla donatmıştır evet Allah Celle Celaluhu bizzat müteal peygamberler ise Rabbimizin onları öyle donatmasıyla beşeri normlara aşkın insanlardır Peygamberlerin mutlak birer müşrit olmaları da tabi olarak onların diğer insanlardan farklı olmalarını lüzumlu kılar. Aynı zamanda peygamberlik Allah tarafından bazı kullarına hususi bir vazife ve o vazifeyle onları tepcildir. Allah murad ettiklerine bu vazifeyi verir. Cuma suresi 24. ayet meali onu kime vereceğini en iyi bilen de odur En'am suresi 124. ayetin meali dolayısıyla hiç kimsenin kendi bir kısım hususi gayretleriyle peygamber olması söz konusu değildir bu zaviyeden bakıldığında da peygamberlerin seçkin ve seçilmiş kullar oldukları tebeyyün eder bütün peygamberler kullukları ve kulluklarındaki istikametleri itibariyle masum yani günah işlemezler ve masum günah ve hatalara karşı Allah onları siyanet eder oldukları gibi yaratılışları itibariyle de mükemmeldirler. Kusurlardan halkın kendilerine uzak durmasına sebep olabilecek ...küçük büyük bütün noksanlıklardan uzaktırlar. Peygamberler mükemmel bir fizyonomiye sahiptirler. İşte bu perspektiften baktığımızda... ...bizde kat'i bir kanaat hasıl olur ki... ...ne Hazreti Adem aleyhisselam bir günah işlemiş... ...birilerinin zannettiği gibi Hazreti İbrahim aleyhisselam yıldızlara... ...aya güneşe meyletmiş... Hazreti Yusuf aleyhisselam iffetine halel getirebilecek bir düşünce bulanıklığına düşmüş, Hazreti Eyyub aleyhisselamın vücudunu kurtlar sarmış ve ne de pepelik Hazreti Musa aleyhisselamın yanına yaklaşabilmiştir. Bunların hepsi birer nakise olduğundan dolayı örnek konumunda bulunan ve sürekli insanların içinde onlara hakkın emirlerini anlatıp İzah etmekle vazifeli Mürşitler için düşünülmeleri imkansızdır. Evet Muhammed Fethullah Gülen Hoca Efendinin ifadesiyle, Cahiliyede Efendiler Efendisinin semtine bile Sokulamamıştır Yaşadığı devir Cahiliye devri olsa da Bu isim onun hususi Zamanının dışında kalanların Yaşadığı hayata verilen bir isimdi Yoksa o nebiler nebisi hiçbir zaman cahiliye devrini yaşamamıştı. Aynı zamanda peygamberler gerek hayatlarının peygamberliklerinden önceki döneminde, gerekse vazifeli bulundukları süre içerisinde ahlak ve huy bakımından içinde bulundukları toplumun en mükemmelleri olmuşlardı. Zaten kudve ve üsve, yani numune-i misal, örnek insan olmaları da bunu gerektirir. Peygamberler her türlü güzel ahlaka sahip, hilim sahibi insanlardır. Sertlik, kabalık, huysuzluk, geçimsizlik onlarda katiyen olmaz. Öyle anlaşılıyor ki peygamberler hakkında nazil ve varit olan nasları yorumlarken her zaman bu ölçüler çerçevesinde kalmak daha doğru olacaktır. Aksi takdirde Allah'ın o masum ve mümtaz kullarına haşa, hata, günah veya küçük büyük herhangi bir nakise isnat etme, onları sorgulamaya kalkışma gibi tavır ve tutumlar bizi altından kalkamayacağımız bir vebalin altına sokacaktır. Zira çok önemli bir hukuku çiğnemiş olacak ve el an hayatta olmadıkları için de hak sahiplerinden haklarını helal etmelerini isteme imkanı bulamayacağız. Allah bizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Hülasa sonsuz nur ve benzeri eserlerde de üzerinde genişçe durulduğu gibi kulluk, tebliğ, güzel örnek olma, dünya ukba muazenesini temin ve itiraz kapısını kapamak gibi gayelerle gönderilen ve Rabbani hasbi ihlaslı olma, güzel öğütle her zaman tevhide çağrıda bulunma gibi özelliklerle donatılan peygamberler ala yine ve aleyhimusselam sık doğru olma, emanet emin olma, tebliğ dini anlatma, fetanet peygamber mantığına sahip olma, ismet günahlardan beri olma gibi çok müntaz vasıflarla muttasıftırlar. İşte bu ve benzeri üstün vasıflarla peygamberler bizler gibi sıradan insanlardan ayrılırlar. Diğer peygamberler arasındaki konumuna gelince peygamberler birçok hususta müşterek efsafa sahip olsalar da bazı özellikleri itibariyle birbirinden ayrılırlar. Bakara suresi 253. ayetin mealinde biz bilinen bu peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık mealindeki ayet-i kerime bu hususu açıkça ifade etmektedir. Bütün enbiya içinde ulul azm peygamberler ki onlar Ahzab suresinin 7. ayetinde ifade edildiği üzere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa ala yine ve aleyhimüsselam'dan ibarettirler. Bunlar içinde de bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhi ekmelüt tehaye Hazretleri diğerlerine üstün kılınmıştır. Cenabı Allah son elçisi olarak vazifelendirdiği İslam peygamberine çok farklı bir misyon yüklemiş Dolayısıyla da bu misyonu yerine getirmeye layık bir donanımla onu donatmış Tatif buyurmuştur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Pek çok cihetten diğer peygamberlerden üstündür Üstündür zira o Kur'an'ın sarih ifadeleriyle Allah'ın insanlığa gönderdiği en son elçi yani Hatem-ün Ve yine o belli bir topluluğa, delil, bütün alemlere bir rahmet olarak gönderilmiştir. Onun getirdiği mesaj ile din adına son nokta konulmuştur. Dini bütün geçmiş kitapları ve dinleri hükümden kaldırmış, din mefhumu onunla kemal bulmuş, Allah'ın kulları üzerindeki nimeti de yine onunla tamam olmuştur. Bediüzzaman'ın yaklaşımıyla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kainat ağacının çekirdeği yahut kainat kitabının katibinin kaleminin mürekkebidir. Bu sayrinin ifadesiyle, diğer peygamberler birer yıldız, Efendimiz de o yıldızları nuruyla besleyen bir fazilet güneşidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda diğer enbiadan farklı olarak ismi azamın mazharıdır. Diğer peygamberlerin birinde bir ismi azam derecede tecelli etmiştir. Diğer peygamberlerin birinde bir isim azam derecede tecelli etmiştir öbüründe ise öbür isim azam derecede tecelli etmiştir. Fakat Hazreti Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem her isim tecellisi vardır, her ismin tecellisi vardır. Abdülkerim el-Cili de şunu söyler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insan-ı kamildir. Ondan maada kamil olan enbiya ve evliya, Kamilin ekmele ve Fadl'in eftale luhuku gibi Hazreti Muhammed'e aleyhisselatu Vesselam'a mülhaktır. Aynı husus kalbin zümrüt tepelerinde de şöyle dile getirilir. Mutlak zikir kemaline masruftur. Esprisi açısından insan-ı kamil denince ilk akla gelen hakikat-ı Muhammediye Sallallahu Aleyhi Vesselam'dır. Sonra da diğer enbiya, gavs, kutup ve derecelerine göre evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebin bu konuda böyle bir farklılığı kabullenmek Kur'an ve sünnet-i sahiha açısından mahsursuz olduğu gibi akla, mantığa, hissi selime de aykırı değildir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayeti kerimede Allah'a itaatle Resulüne itaati her zaman aynı kare içinde zikretmiş Allah'ı sevme emaresinin ve onun tarafından sevilme ve yarlıganma vesilesinin yine Peygamber Efendimiz'e ittiba olduğunu ifade etmiştir inanan bir kimse için Allah Resulü'nü haşa sevmemek gibi bir şey düşünülemez çünkü onu sevmek dindir, imandır ve onsuz rah-ı necata ulaşabilmek asla mümkün değildir. İşte bu mülahazadan hareketledir ki, İslam tarihi boyunca Evliyaullah dediğimiz Allah dostları, aynı zamanda hep birer peygamber aşığı ola gelmişlerdir. Onların en belli eserleri diyebileceğimiz hayatları, kitapları, duaları, münacatları, naatları işte bu aşk derecesindeki sevginin tezahürleriyle lebalep doludur. Sadece bir misal olması açısından, Mecmuatül Ahsap isimli Evrat Mecmuasına bakılsa, birçok büyük zatın bir manada, içlerindeki peygamber sevgisinin ifadesi olan, coşkun selatü selamlarıyla karşılaşacaktır. Bu hususta İmam-ı Rabbani ve Üstad Bediüzzaman gibi, bazı zatların çok mümtaz bir yere sahip olduklarını özellikle belirtmeliyiz. Türk İslam geleneği ise peygamber sevgisinin daha derin ve daha büyüleyici tezahürleriyle doludur. Bizim tarihimizdeki farklılığıyla Hilya ve nat Şerif geleneği Sakalı Şerif ve Allah Resulüne ve yakınlarına ait daha başka kutsal emanetler bunlara gösterilen Akılları hayrete düşürecek kadar saygı, teveccüh ve ihtimam işte bu aşk ölçüsündeki sevginin en bariz emareleri kabul edilmelidir. Bu aşk bizim dünyamızda öyle yer etmiştir ki devlet başkanları peygamber efendimizin ayağının mübarek izinin suretini başlarındaki taca sorguç yapmayı kendileri için en büyük iftihar vesilesi saymışlardır. Sultan Ahmet Cennet Mekan Hazretleri gibi. Ve burada saymaya gücümüzün yetmeyeceği daha niceleri. Peygamber Efendimizin diğer Enbiya Aleyhisselam arasındaki konumu bu olmakla birlikte diğer peygamberlerin onun yanında kıymetleri yokmuş gibi düşünmek de katiyen doğru olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hususta başta sahabi efendilerimiz olmak üzere bütün ümmetini dengeli olmaya davet etmiş, hatta ikaz bile buyurmuş, ikaz bile etmiştir. Değişik hadisi şeriflerinde o, Nebiler Nebisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, beni Yunus bin Medda'ya tercih etmeyin, beni Musa'ya tercih etmeyin kabilinden ifadelerde bulunur ve bu bir manada kendinden önceki peygamberleri nazara vererek müminlerin onlara saygıda da kusur etmemelerini ister. Bütün bu üstün vasıflarına rağmen hoca efendinin de üzerinde ısrarla durduğu üzere Efendimiz de dahil peygamberleri bizim gibi sıradan insanlar seviyesine indirme yüz bin defa haşa ya da kendi dönemlerinde sadece o dönemlere mahsus olmak üzere tarihsel bir misyon eda edip, çekip gittiklerini iddia etme gibi düşünceler, bir kalp kaymasıdır, ve peygamber ve peygamberlik anlayışına karşı da saygısızlıktır. Öyleyse bize düşen nedir? Demiş, işte bu bize düşen hususu, bir ilahi veya ezgi arasından sonra, sizlerle inşallah paylaşmak istiyorum. Sizleri, Şimdilik bir ilahi veya ezgimizle hele hele bu Efendimizle de alakalı olursa inşallah çok ayrı bir değer ifade eder. Sizi bir ilahi veya ezgiyle baş başa bırakıyorum inşallah. Nerede kaldın ey Resul nerede? I bize düşen nedir demiştik ve orada bir ara vermiştik bize düşen bilerek ya da bilmeden cahilcesine işlenen saygısızlıklar düşünce ve inanç kaymaları karşısında dimdik durmasını bilmektir bu da evvela akli mantıki delillerle gerek Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin gerekse diğer enbiya-i izamın konumunu düşünce ve gönül dünyamızda bir kere daha tespit etmek ve yerlerini tahkim etmek daha sonra da kabiliyetimiz ne kadarsa Gücümüz ne kadarına yetiyorsa, Küçük bir ses ve bir nefesle bile olsa, Peygamberlerin o yüce hallerini, Konumlarını, Bizim gibi sıradan insanlar olmadıklarını soluklamaktır. Başkalarının, Nice çilelerle ulaştıkları ufka, Daha işin bidayetinde varan, O kurbet kahramanlarını, hem vicdanlarımıza hem de başkalarının vicdanlarına kabul ettirme bizim için bir vazife olmalıdır. Şayet dünyadayken onların sundukları mesajdan ve ruhaniyatlarından ukbada da şefaatlerinden istifade onların kadro kıymetlerini bilmeye ve hak ettikleri saygıyı göstermeye bağlı ise ki öyledir, biz dünya ve ahiret hayatımız adına kaybetmemeye bakmalıyız. Bir kere daha tekrar edelim ki bize düşen husus Cenab-ı Allah'ın bütün elçileri ve en büyük elçisi olan Efendiler Efendisi'ne karşı her zaman tazim, hürmet ve saygı hisleriyle meşbu bulunmak, Peygamberlik mefhumuna toz konduracak, ona halel getirebilecek her türlü düşünce ve ifadeden sakınmak bu düşünceyi elimizden geldiğince başkalarına da anlatmaya çalışmaktır. Unutmayalım ki elçiye saygı ve hürmet onu gönderene saygı ve hürmet olduğu gibi aksi de yine gönderene raci olacaktır evet değerli dinleyiciler bu son ifade çok önemli elçiye saygı ve hürmet onu gönderene saygı ve hürmet olduğu gibi elçiye saygısızlık ve hürmetsizlik onu gönderene saygısızlık ve hürmetsizlik etmek demektir bu manaya gelmektedir evet işte Hocaefendi'nin değişik eserlerinde peygamberimiz hakkında kullandığı metül yüklü ifadelere bakıldığında da görülecektir ki aslında sadece o söz cevherleri kıymeti evvela hakkında yazılana saniyende yazana ait bilen hocaefendeki peygamber saygısı hürmet ve aşkının çok aşkın olduğunu göstermeye fazlasıyla kafidir. Ne var ki biz burada konumuzla alakalı olarak Hoca Efendi'nin eserlerine kısaca bir göz atmak istiyoruz. En başta şunu söyleyebiliriz ki Peygamber Efendimizin ve Güzide Ashabı'nın içinde yaşadığımız zaman diliminde gönüllerde hak ettikleri yere taht kurmalarında muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Allah'ın izni ve inayetiyle inkar edilemez büyük bir tesiri vardır. Çok erken yaşlarından itibaren hoca efendi vaazları, sohbetleri ve makaleleriyle bu sevginin sinelerde yeşermesine hadim olmuş, hizmet etmiş, hizmetçi olmuş. Adeta hayatını bütünüyle millet fertlerine başta peygamberimiz ve güzide ashabını sonra da selefi salihini ve Pak ecdadımızı sevdirme meselesine vakfetmiştir. Hoca efendi uzun yıllar süren vaizlik hayatında peygamber sevgisinden bahsetmiş ve müteselsil olarak bir senesini sadece peygamberimizin hayatını cami kürsülerinden muhtaç gönüllere anlatmaya ayırmış. Bu sohbetlerde zamanla kitaplaştırılarak sonsuz nur isimli mükemmel, mükemmel olduğu kadar da emsallerinden oldukça farklı bir üsluba sahip Orijinal bir eser ortaya çıkmıştır. Hoca efendi ve bütün bir ümmetin Muhammed için ne kadar büyük bir bahtiyarlıktır ki eser bugün dünyanın değişik dillerine tercüme edilmiş ve günümüzde konusunda en çok okunan ve müracaat edilen kaynaklardan birisi ola gelmiştir. Kitabın ön sözündeki acaba biz o sultanlara sultanlığı öğreten gönüller sultanını istenilen ölçüde bile bildik mi? Onun kıtmiri olduğunu söyleyen ben onu tam anlatabildim mi? Bildiklerimi size tam duyurabildim mi gibi ifadeler Hoca Efendi'nin içinin ızdırabına ve Efendimiz'i anlatma hususundaki tehalük derecesinde gayretine tercüman gibidir. Haddi zatında o Allah'ın izniyle elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Evet o bir Allah Resulü kara sevdarısıdır. Kebap oldu Sinem ahma itimat yok mu? Yanıp kebap oldum ümidim yıkma itap et ama ayara bırakma mısraları işte bu sevdanın yaktığı bir gönlün nameleridir. Sonsuz Nur adlı eser baştan sonra Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme sevgi ve saygıyı ruhlarımıza işler. Biz de buradan hareketle peygamberlere Aleyhissalama karşı saygılı olma ve başkalarının da gereken hürmeti gösterme hususunda aynı hassasiyete sahip olmasına vesile olmanın bizim için bizim en önemli vazifelerimiz cümlesinden olduğunu anlamış oluruz. Hoca efendi birçok yazı ve sohbetinde Peygamber sevgisini işlediği gibi zaman zaman bu konuya münhasır makaleler kaleme alarak bu hususta zihinlerin her zaman salim ve gönüllerde o aşkın varlıklara duyulan sevgi ve aşk kıvılcımlarının artarak canlı kalmasına vesile olmuştur. Bunu görmek için değişik eserlerindeki kutlu doğum, mülahazalarımızın yeşil kubbesi, ravza, viladetin çağrıştırdıkları Gaybın son habercisi gibi Makalelerine bakılabilir Şiir kitabı Kırık mızrapta Sevda ölçüsündeki peygamber sevgisini Dile getiren mısralarla doludur Okunduğunda da görülecektir ki Eserdeki Aynı zamanda bazıları bestelenen Gönüller tahtın Beni yalnız bırakma Gönlümün gülü Ay yüzlü Ey nebi ravza içimdeki ezan sesi Medine'nin gülü, Gönül Sultanım, Doğu Gönlümün içine, İnsanlığın Efendisi başlıklı şiirler, Hoca Efendi'nin sinesinin, Peygamber aşkıyla yanıp tutuştuğunun, En güzel örneklerini teşkil etmektedir. Ez cümle, Hoca Efendi'nin bütün eserlerinin, Sohbetlerinin, Şiirlerinin, Hep bu nameyi terennüm ettiğini söylemek, Pekala mümkündür. İsterseniz, Sözü burada kesip Hoca Efendi'nin kendi lisanından Efendimiz'i dinleyelim Yaratılan ilk Nur onun nuru Ve gaybın son habercisi O'dur Varlık ağacının çekirdeği Kainat kitabının İlle-i gayisi Hakka davetin en gür sesi O'dur Gayb ve gaybul Gaybın son habercisi o Eşya ve hadiselerin yanıltmayan yorumcusu o, insan ve yaratıcı münasebetini hem de herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek şekilde ortaya koyan o ve böyle bir münasebetin gereklerini açık seçik belirleyen de odur. O bir yönüyle ilk ve hakka en yakın, diğer yönüyle de son fakat en emin bir kurbet rehberidir. o afak ve enfüsün fihristi varlığın özü üsaresi yaratılış ağacının gaye çerçevesinde en münevver meyvesi ve güce yaratıcı adına bütün insü cinnin de efendisidir o özü ve konumu itibariyle her zaman tafsif üstü zatı açısından nazirsiz Ötelere ait derinlikleri zaviyesinden Feridi Kevnu zaman elindeki mesajıyla da apaçık bir bürhandır. Tayyun ve Kaderi programda evvel o nübüvvet davasında son sözün hatibi o, zahirin hakiki şarihi, o esrar-ı bâtının da odur. Ruhul Kudüs'ten ilmi ve akli hakikatleri almaya müsait yaratılması engin şuuru üstün idraki melekut ötesine açık kalbi ve öteler ötesini temaşaya müstahit sırrıyla o nübüvvet tahtının sultanı ötelere açık nurani bir aize gibi aldığı şeyleri ruhlara ve akıllara arızasız duyurması itibarıyla da risalet aleminin en beli tercümanıdır. Evet, o bilinmezleri bildiren, idrak edilmezleri ruhlarımıza duyuran bir tarif edici ve bir muallimi ekberdir. Dini hükümleri tebliğ, insani değerleri talim ve ahlaki esasları temsil yanı itibarıyla da o muazzaf bir müşerri, bir kanun vazığı ve hakikatler hakikatinin bir kavli şarihidir aile efradı arasında o eşi menende olmayan bir aile reisi arkadaşları içinde kardeşçe yumuşak tavırlarıyla gönüllere girmesini çok iyi bilen mükemmel bir mürşidi azam ve muallimi ekberdi arkasındakilerini hiçbir zaman yanıltmayan ve inkisara uğratmayan eşsiz bir rehberdi Söz sultanı muazzam bir hatip, kalp eri bir Rabbani, muhakeme üstadı bir hakim, harikulade bir devlet reisi ve bozgunlardan zafer çıkaran mükemmel bir Erkan-ı Harpti. O ifadelerinde söz kesen bir beyan sultanı, mantığında bir muhakeme abidesi ve düşüncelerinde de misyonunun enginliğine denk bir okyanustu. Odur nübüvvet silsilesinde vücudu Hakk'a en açık bürhan. Odur Hazreti Zat'ın ilk miratı mücellası. Odur ilahi sıfatların en şeffaf mahalli tezahürü. Odur kâli ve hâli Hakk'ın en fasih tercümanı. Allah'ın cihanda mücessem rahmeti ve bizlere lütuf ve nimetlerini tamamlamasının remzi. O mümtazlardan mümtaz zat, Cenab-ı Hakk'ın ona itaati, kendine itaat kabul ettiği bir kıble mümadır. Mesajı Kur'an o, ufku irfan o, beyanı bürhan o, ve iki cihanın vesile-i saadeti de odur. Hakk'ın harika bin nişanla taltif ettiği zat o, Kur'an'ın referansına bağlı kıyamete kadar yağdı cemil olarak anılacak da O'dur. O'dur insanlığın medarı şerefi. Nübüvvet hakikatının merkez noktası. Peygamberler ordusunun ser askeri ve insü cinnin yanıtmayan rehberi. Ruh-u azamın mahalli tecellisi O, Esma-i ve Sıfat-ı Sübhaniye'nin merkez noktası o, peygamberlik semasının kutup yıldızı da odur. O varlık kitabını yazan kalemin mürekkebi, kainat satırlarının yazılışının gaye ölçüsündeki ruhu, manası, ilahi esrarın zuhuru adına bilinmezlerin en fasih tercümanı ve lahuti hakikatlerin de marifet mahzenidir. O dünyada iman ve marifetle ötede cennet ve cemalullah'la tüllenen alemlerin sırlı anahtarı kapısı. O kapı ötesindeki bütün masariyetlerin ışıktan vesilesi. Künhü na kabili idrak hakikatlerin müfessiri zat aleminin müfti hası sıfatlar ufkunun münevver meşriki arkasını aldıklarının aldatmaz mürşidi ehl tevhidin kıble nüma mahiyetindeki imamı idrak ve ihsas alemlerini kuşatan sis ve dumanın arkasını gösteren ilahi ışık kaynağı hakka gönül verenlerin vefalı ve candan dostu şeytanın ve şeytaniliğin en amansız hasmı dünya ve okbada kendine bel bağlamışların koruyucu serası ve mücrimlerin de şefaatkarıdır gökler velimesine çağrılan hakkın özel davetlisi oydu herkesin gözünü diktiği kâb kavseyine uğrayıp geçen de yine oydu ve sidretül müntehanın misafiri olmak Sadece O'na bahşedilmişti. Evvelin en önemli remzi o. Ahirin nurefşan aynesi o. Ehadiyeti zatiyye ve vahidiyeti sıfatiyenin en bülent avaz davetçisi o. Zat, sıfat ve esma bilgisinin en emin emanetçisi hakiki insan-ı kamil de oydu o taayyün evvelden Ahmet ünvanıyla insanlık ufkunun muhaciri, Mekke'den Muhammed namıyla sallallahu aleyhi ve sellem Medine şehrinin misafiri, Berzahtan Mahmud namıyla Livaül Hamd'ın mihmandarı ve bütün esmai şerifiyle cennet ve cemalullahın perdedarı, Ruhani alemlerin feyiz kaynağı Ve cismaniyet aleminin de asıl cevheriydi Varlığın özü ve nüvesi Yaratılış ağacının meyvesi Ve tevhid hakikatinin en gür odur Varlığın çehresindeki perdeyi kaldıran Eşyanın ruhunda Mekni bulunan sırları Gün yüzüne çıkaran Yerle gök arasındaki Kopukluğu giderip Bir kere daha Arzı semalara bağlayan Akılla kalbi En sağlam esaslar çerçevesinde Buluşturup Muhakemenin ufkunu Fizik ötesi enginliklere ulaştıran Canlı cansız Her şeyi en doğru şekilde okuyan Okuduklarını Okuduklarını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 madde ve mananın birleşik noktasına yükselten ve köhneleşmiş anlayışlara tarumar ederek gördüğümüz şu fiziki dünyayı cennetlerin koridoru haline getiren ışığıyla karanlık dünyalarımızı aydınlatan nur enfes rayhasıyla cihanları hıtriyat çarçısına çeviren gül karanlık gecelerimizi ayı güneşi aradığımız sevgili. Evet. Sonsuz nur, insanlığın medarı-ı insanlığın iftihar tablosu, kainatın iftihar tablosu Muhammedül Emin, Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa odur sallallahu aleyhi ve sellem. Mensubiyetiyle övündüğümüz insan odur. Yaratılışın gayesi, varlığın özü, peygamberlik hakikatının zübdesi Kemaliyle feridi kevni zaman ve bi hakkın Fahri kainat. Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetine en mücella, en parlak ayna. Onun Rab isminin en üst seviyedeki temsilcisi, İsmi Azam'ın mazhari, ferdiyet ve gavsiyeti temsil eden makamı ferdiyetin sahibi Ferdi Ferid Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Habibi Edip ve zamanın ifadesiyle şerefin nevi insan ve divan-ı nübüvvetin hatemi odur. Odur Hazreti i Ahadiyet'in tecelli-i etemmine mazhar. Odur hülasa-i mevcudat ve ruhu seyyidül Kevn'in, Odur varlık ağacının çekirdeği ve meyvesi. Aslında meyvenin de ötesinde hılkat ağacının özü, üsaresi ve ruhu. O'dur ruh Seyyid-i En'am. O'dur Mişkat-ı Nübüvvet, Menba-ı Feiz ve Kevser-i Hakikat. O'dur Varlık Bulamacı'nın en temel unsuru. Hak tecellilerinin mücelle aynası ve yaratılışın en anlamlı nüktesi. Yüce Kâmet, Yüce Ruh, Kainatın Efendisi, iki Cihan Güneşi, Mümtaz Şahsiyet ve Dürri yekta sadık ve mastuk olan iki cihan serveri odur. Eşyaya mana kazandıran insan, varlığın sırlarını lif lif didikleyip seyircilerin mütealasına sunan biricik mürşit ve üstad, ufuk insan ve kutup peygamber, en müthiş, iradeli, en büyük ruhlu, en muhteşem kalpli, en büyük muvahhid, tevhid hakikatinin en gürsesi, Peygamberlik semasının tayaran eden tavusu, alem şumul, din ve davanın şerefli mübelliği, ufuk firaset, heykeli akl evvel, müntehilerin müntehisi, akrabül mukarrebin, mahbubiyet makamının temsilcisi, en büyük hal eri, müstesna fıtrat, ekmeli kümmelin, kemal ehlinin en kamili, ve müşridi kamil i mükemmel odur. Odur kadrine ruhanilerin destan kestiği zat. Odur Hazreti Seyyidül Evvabin, İsar kahramanı, İsmet kahramanı, Uruç ve Nüzul'un kahramanı. Hüzün peygamberi, duanın sultanı, Seyyidül Haşihin, Seyyidül Masumin ve masumlar masumu. ''Murakabe insanı, ihlas insanı, huzur insanı, haya abidesi, Cenabı Hakk'ın hayi ismi şerifinin tam bir mücella aynası O'dur. Şükür kahramanı, sabrın, hilmin, silmin, azmin ve ümidin temsilcisi O ve şahika insan O'dur. Tembele ve tembelliğe yüz vermeyen, Çalışmayı ibadet sayıp Çalışkanı alkışlayan Arkasındakileri Yaşadıkları çağın ötesine Arkasındakilere Yaşadıkları çağın ötesini Ve topyekun insanlığa muazene unsuru Olma noktaları gösteren odur Küfrün Vahşetin aleyhine bir celadet Ve belaat kılıcı olarak Ortaya çıkmasında Dört bir yanda avaz avaz hakikati ilan etmesinde ve insanlığa gerçek varoluş yollarını göstermesinde eşi menende olmayan zat odur. Din, namus, vatan ve milleti koruyup kollamayı, bu mücadelenin bir cihad, cihadın da erişilmez bir kulluk vazifesi olduğunu fevkalade bir muazene içinde insanlığa tebliğ eden odur. Gerçek hürriyeti insanlığa ilk defa ilan eden, insanların hukuk ve adalette birbirine musavi olduklarını, eşit olduklarını vicdanlara duyuran, üstünlüğü, ahlak, fazilet ve takvada arayan, zalime ve zalim düşünceye karşı hakikati haykırmayı ibadet sayan odur. Fanilik ve ölümün yüzündeki perdeyi yırtan, kabri ebedi saadet aleminin bekleme salonu olarak gören, gösteren, her yaş ve her başta mutluluk arayan gönülleri hızır çeşmesine ulaştırıp, onlara ölümsüzlük iksiri içiren yine odur sallallahu aleyhi ve sellem. İslam peygamberi, şanlı nebi, yüce nebi, hazreti üstadü kül ve müktedayı ekmel, ilimlerin varıp kendisine dayandığı kilit insan, en büyük lider, en büyük önder, en büyük piştar, seçilmişler seçilmişi, en büyük adalet insanı odur. Bu uzun ve sırlı yolculukta bulunduğumuz sahil itibariyle bizim için bir kaptan ve rehnuma, varacağımız alem itibariyle de bir mihmandar ve şefaatçi, ruhunun ilhamlarını arkasında saf bağlamış bendelerinin sinelerine boşaltma mazhariyetinin biricik siması, nazarı nereye ulaştı ise kademi oraya basan misli görülmemiş mümtaz ve seçkin lider odur. Yolda kalmışların biricik rehberi o, cennet rehberi o, liderler lideri, kutsiler ordusunun başbuğu, Başbuğlar başbuğ, muhteşem asker, menendi olmayan nebi, elinde hayat iksiri taşıyan biricik hekim, insanlığa sistem getiren, nişan getiren, ahenk getiren büyük insan o, insanlığın yıllanmış dertlerine derman olan hekimler hekimi o, güneşlere taç giydiren sultan, kapkaranlık bir dönemi, bir hamlede ışığa boğan aydınlıklar sultanı, gecesi gündüzlerden daha aydın ve gündüzü cennet baharlarına denk sultanlar sultanı o küfrün sihrini ve büyüsünü bozan asay-ı ilahi odur İksir sözlü menhelül azbül mevrud hakka davetin en gürsesi hazreti sadık-ı mastuk hikmetin lisanı fasihi andeli bir zişan odur odur varlığı nur Dünyası sürur, sözü Kur'an, odur bütün zamanların ve mekanların söz sultanı. Odur hak bahçesinin güllerine ilahiler besleleyen bülbül. Evet, odur sultanlara sultanlığı öğreten, şefkati, adaletini aşkın gönüller sultanı. Ruhlarımızın sultanı o, insanlığın efendisi, gönüllerin efendisi, zaman ve mekanın efendisi. Allah'ın yeryüzünde en şerefli, en namlı halifesi, Serdar-ı Azam, Melikül İns ve Can, gönüllere fer veren Efendiler Efendisi, Nebiler Efendisi ve Server-i Enbiya O'dur. Başı gökler ötesi alemlerde dolaşan ruh O, ümmetlerin en hayırlısını gemisinde taşıyan Nuh da O'dur. Gönüllerimize aşk ve heyecan salan O, Gönüllerimize ışıklar çalan o, bizleri ebedler ülkesine hazırlayan da yine odur. Odur meleklerin dahi yüzüne bakmaya kıyamadığı güneşler güneşi. Peygamberlik semasının güneşi ve en parlak yıldızı. Fazilet güneşi Şem'a. Odur dünyaya arştan gelen nur. Mehitab'ın. Odur gül-i rana gözleri Ela. Hammeti bala, kakülü amber, saçı reyhan, güzeller güzeli taptaze gül odur. Ay yüzlü, apaçık sözlü, en doğru sözlü odur. Kıpkuru çölleri cennetlere çeviren Medine'nin gülü odur. Enfes raihasıyla cihanları ıtriyat çarşısına çeviren gül o ve gönüllerimizin gülü odur. Netice olarak şunu ifade edebiliriz ki, Peygamber Efendimiz başta olmak üzere, bütün peygamberleri gönülden sevme, ve gerekli saygıyı gösterme, dinin olmazsa olmaz bir rükmüdür. Evet, çok değerli dinleyiciler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, o kadar geniş, o kadar güzel anlatmış ki, Peygamber Efendimiz, başta olmak üzere bütün peygamberleri gönülden sevme ve gerekli saygıyı gösterme dinin olmazsa olmaz bir rüknüdür demiş. Hocaefendinin Efendi'nin ki o her zaman kendisinden peygamberimizin kıtmiri olabilmeyi ümit eden bir kimse olarak bahis eder. Kalp ve ruh dünyasında Efendimiz'e ayrılmış çok müstesna bir yer olduğunu görmüş olduk. Öyle anlaşılıyor ki biz başta olmak üzere herkes Peygamberimizi ve diğer Enbiyayı ala yine ve aleyhimü selamı yad ederken sıradan insanlardan yani kendimizden bahsediyor gibi bahsetmemeli. Onları üstün vasıflarla anarken içimizdeki sevgi, saygı ve hürmeti ağzımızdan çıkan kelimelerle de ortaya koymalıyız. Herhalde onlardan gelecek feyiz ve bereketin en önemli vesilesi de bizim onları hak ettikleri mevkilerine oturtmamız, onları konumlarına göre yad etmemiz olacaktır. Evet. Cenab-ı Hak bütün peygamberleri ve Hatemen Nebi olan peygamberler peygamberini hakkıyla anlamaya, hakkıyla anlamaya, anmaya ve onun bırakmış olduğu emanetlere hakkıyla sahip çıkmaya hepimizin muvaffak eylesin diyoruz ve bir naatla efendimize hitaben söylenmiş, yazılmış bir naatla programı burada sona erdirmek istiyorum. İnşallah bir başka sabahın bereketinde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor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 Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah Yanan kalbe devasın sen Bulunmaz bir şifasın sen Muazzam bir sehasın sen Dilersen rehnumasın sen Habibi Kibriyasın sen Muhammed Mustafa'sın sen Cemalinle ferahnak et ki Yandım ya Resulallah Gül açmaz Çağlayan akmaz İlahi nurun olmazsa söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa firak ağlar Visal ağlar ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah erir canlar o gül buy revan bahşın hevasından, Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından, Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından, Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam, Yanar dağlar yanar bağrımda ummanlardan nem duymam Alevler yasa göklerden ve ben mes seslesem duymam Cemalinle ferahnak etki yandım ya Resulallah Ne devlettir yumup aşkımla göz rahında can vermek Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek Dönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm. Perişanım bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten döner payinde teskiri, Neden? Neden? Gönlüm murad eylerse taltifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Demiş Yaman dede. Ama Yaman dede Allah Resulü adına ne Yaman sözler söylemiş. Ne güzel kalbinde bu Allah Resulünün aşkı yanıp tutuşmuş. Cenab-ı Hak bizlere de Yaman dedenin kalbine duyurduğu o peygamber aşkını inşallah bizim kalplerimize de duyursun.